Efendim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de daha önce helak olan kavimlerden bahsedilmektedir. Helak olan bu kavimler Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Eyke halkı, Nuh kavmi ve benzeri. Şu anda mevcut olan hangi ülkelerin hangi yerlerinde yaşamışlardı bu kavimler? Hocamızın bir bilgisi var mı? Bu kavimlerin geçmişte yaşadıklarına dair kalıntılar hala mevcut mu demişler. Efendim işte daha çok bu Filistin toprakları üzerinde... Hı hı. Yani Orta Doğu'da yaşamış değilim. Yani Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen peygamberlerin işte mesela Ağat kavmi Ereha şehrinde bugün Filistin'in bulunduğu bölgede hı hı. yaşamışlar. Mesela Lut Gölü var. İşte Lut kavmi de oralarda yaşamış. Yani hep yani Ürdün, Filistin, işte Mısır mesela, sür Şam yani o havalede yaşamışlar. Evet. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin mesela Cudi Dağı'nda, Şır, Şırnak'ta. Mesela İbrahim Aleyhisselam Şanlıurfa'da yaşamış. Oradan Filistin'e geçmiş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ortadoğu'dan çıktığı için hı hı. E, daha çok o civardaki peygamberlerin hayat hikayesi anlatılmıştır. Yani bunun anlamı an delim ki es başka dünyalardaki başka toplumlarda peygamber yok anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'de sızbılır ve imin ümmetin illa xalafiyenzedir. Hiçbir toplum yoktur ki o topluma bir peygamber, peygamber gönderilmiş, gönderilmiş olmasın. Ve lahat bas nafsi kulli ümmetin resulen. andolsun ki biz her topluma bir peygamber gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Ama Kur'an-ı Kerim'de 25 veya 28 tane peygamberin ismi geçiyor. Bunların belli ölçülerde hayat hikayeleri, kıssaları anlatılıyor. Ama Allah'ın insanlık alemine gönderdiği peygamber sayısı 25 veya 28'den ibaret değildir. Yani üç, üç tanesi e, nebi midir, veli midir itilaf edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de bu, bunlardan birisi Lokman aleyhisselamdır mesela. Birisi Zülkani. Bir, bir de Üzeri aleyhisselamdır. Evet. Bunlar bir Allah dostumuzu yoksa peygamber midir? Üzerinde ittifak edilememiş ama 25 tanesi kesin peygamber. Bunların isimleri geçiyor. Dolayısıyla on, daha çok şeyde işte o havalede yaşamışlar. Evet. Genel olarak da insanlığın merkezi zannediyorum bu e, bahsettiğiniz beldeler değil mi yani hocam? Yani insanlığın merkezi buralar e, demez de hani eğer illa bir merkez edineceksek bize göre e, Mekke-i Mükerreme'dir. Amen, namazhatta. Evet, yani Kabe'yi ilk inşa edenin Hazreti Adem olduğu rivayetleri var. E, dolayısıyla demek ki ilk insan Oralarda Mekke'de, oralarda hayatın... yaşayarak hayatına başlamış demek Teşekkür ederiz Değerli Hocam.